El-Muheymin, El-Muhit, El-Muqit, el el, el, el, el Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir isimdir. Bu Kur'an'da bir yerde zikrediyor Allah azze ve celle Haşr suresi 23. ayeti kelimesinde buyuruyor ki Allah subhanahu wa وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنِ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَمَّا يُشْرِكُونَ El-Muhaymin ismini Allah Azze ve Celle burada zikrediyor. El-Muhaymin kelimesi Allah Azze ve Celle bunun manası Allah Azze ve Celle gizli olan her şeyi bilendir, göğüslerde saklı olanı bilendir. Allah her şeyiyle ilmiyle kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle kullarının amellerine şahit olandır. Allah Azze ve Celle kullarından sudur eden her türlü fiili ve sözü bilendir. Allah Azze ve Celle kullarının yaptıkları fiillerden hiçbir şey gizlisine gayb değildir, sır değildir. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin ne gökyüzünde ne de yerde en ufak bir şey bile Allah'tan uzak Değildir hep bilgisi dahilindedir. El-Muhayyut kelimesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an'da e, birçok yerde zikrediyor. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ şeyin مُحَيْطًا Allah Azze ve Celle her şeyi yarattıklarının işlerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. El-Muhayyut kelimesi. Evet kardeşlerim yine bu kelime... Allah Azze ve Celle ilmiyle, kudretiyle ve üstün gelmesiyle her şeyi kuşatmıştır. bu iddolna laka in Rabbka ahaata bil nasi bil sana dedik ki muhakkak senin Rabbin insanları kuşatmıştır. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki ve anna Allaha kad ahaata biki l şeyin ilme Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi kuşatmıştır buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle'nin kullarını kuşatması ilimle alakalıdır. Yani onları ilmiyle kuşatmıştır. Hiçbir şey kayarttıklarından en ufak zerre miktarı bir şey Allah'tan uzak değildir. Allah kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Ne gökte ne de yerde Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Allah her şeye gücü yetendir. Hiçbir şey ondan firar edemez. Ondan kaçamaz. Diyor ki Allah Azze ve Celle Ya maşaral cinni vel ins Ey cinler ve insanlar topluluğu En isteta'tum en tenfuzu min aktari semavati vel ardi tenfudu Eğer diyor göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin hadi kaçın bakalım. La tenfudun illa bi sultan fakat siz ne yapamazsınız büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. Yani sizler Allah'ın emrinden, Allah'ın kudretinden, Allah'ın ilminden, kudretinden hiçbir şeye ne yapamazsınız siz bir yere Kaçamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. El-Muqid ismi Allah Azze ve Celle'nin El-Muqid ismi bir yerde zikrediyor Allah Subhanahu wa Teala. O da Nisan suresi 85. ayeti kerimesinde. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Men yeşfa'a şefa'aten haseneten yekunnehu nasibun minha. Her kim bir hayra vesile olursa Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Ondan bir nasip verir ona da sevap verir. وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا Her kimde hayır olmayan yani şer bir şeye vesile olur ise onun da, onun da o şerden bir nasibi vardır. وَكَانَ Allahu عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُقِيْتَا Allah her şeyi kuşatmıştır. Diyor ki manasıyla alakalı el-mukit kelimesi. Allah Azze ve Celle'nin el-mukit ismi. Yani Allah Azze ve Celle bütün varlıklara yiyeceklerini ulaştırandır, bütün rızıklarını ulaştırandır ve bu konuda istediği gibi hikmeti ve gereğince istediği gibi tasarruf edendir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle yarattıkları için rızkı indirendir. Ve onların rızıklarını taksim edendir. En ufağından, en büyüğüne, en fakirinden, en zenginine, faiz, kuvvetlisiyle, zayıfıyla her bütün hepsinin rızıklarını verendir Allah Azze ve Celle. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Hud Suresi 6. Ayet-i Kerimesinde وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ <رِزْقُهَا> Yeryüzünde ne varsa hepsinin rızkı Allah azze ve celle'ye aittir. Ve ya'lemu mostekarraha ve Hayatında ve öldükten sonra kalacakları yeri bilir. Nerede öleceğini de bilir Allah azze ve celle. Kullun fi <fî> kitabim mubin. Bunların hepsi Allah azze ve celle katında nehyu mahfuzda yazılıdır. Diyor ki Allah azze ve celle. Allah azze ve celle bütün rızıkları yeryüzünü yarattığı zaman taksim ediyor Subhanahu Teala. Fussünet suresi 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dağları dikti. Sabit dağlar dikti yeryüzüne. وَيَرَاتَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَوْقَاتَهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا orayı mübarek kıldı. Ve kadder fiha aqvatahâ. 4 günde insanı. Daha sonra Allah azze ve celle bunu dört günde yarattı ve oradaki bütün rızıkları yaydı verdi Allah azze ve celle takdir etti. Yani kardeşlerim, yeryüzündeki bütün insanlar, bütün varlıklar, rızıkları, ondan sonra kalacakları yerleri, ekecekleri tarlaları vesaire ne kadar varsa Allah Azze ve Celle hepsini yeryüzünü yarattığında takdir etmiştir. Fussilet suresi 10. ayet-i Dört günde yeryüzünü yaratıyor ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle yeryüzünde yaratacağı bütün mahlukatların rızıklarını da ne yapıyor? Takdir ediyor. Hepsi fi levhil mahfuzda e, ne yapılı? Yazılıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle bir önceki ayette buyurduğu gibi. Evet kardeşlerim. الواس